8. Özellik İslam Kuvvetlerinin Toparlanması Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bu kuvvetleri toparlamak için olaylara yön verişi bu özelliği açıklığa kavuşturmaktadır. Habeşistan muhacirleri Hayber fethedildiği sırada iki gemiyle Necaşi'nin yanından gelmişlerdi. Başlarında Cafer İbn Ebi Talip radıyallahu anh vardı. Ebu Musa Abdullah İbni Kays el-Eşari radıyallahu anh de Eşarilerden bir grupla beraber onların yanındaydı. Mütercimin dipnotu Sahih-i Buhari'de Ebu Musa el-Eşari'nin rivayetine göre Ebu Musa, Hz. Muhammed'in nübüvvetini ve Medine'ye hicretini duyunca Eşarilerden 53 kişiyle Resulullah'a gelmek için bir gemiye binip yola çıkmış, fakat şiddetli fırtına onları Habeşistan sahillerine atmış, orada Cafer İbni Ebi Talib'e kavuşmuşlar, sonra da hep birlikte Necaşi'nin hazırladığı iki gemiyle geri dönmüşlerdir. Sayıları yetmişten fazlaydı. İbni Sa'd'ın Vakıdi'den kendi senediyle zikrettiğine göre, Habeşistan muhacirleri Resulullah Aleyhisselam'ın Medine'ye hicret ettiğini öğrendiklerinde 33 erkek ve 8 kadın olmak üzere tam 41 kişi Resulullah Aleyhisselam'a katılmak için geri dönmüşler, erkeklerden 2 kişi Medine'de vefat etmiş, 7 kişi Mekke'de hapsolunmuş, geri kalan 24 kişi Bedir Muharebesine katılmışlardır. Hicri 7. yılın Rabi'ül evvel ayında Resulullah Aleyhisselam Necaşi'ye bir mektup yazarak kendisini İslam'a davet etmiş ve bu mektubu Amr İbni Ümeyye radıyallahu anhle ile Necaşi'ye yollamış Necaşi de Müslüman olmuştur Resul-i Ekrem Necaşi'ye yazmış olduğu mektupta Habeşistan muhacirleri arasında bulunan Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe ile kendisini evlendirmesini istemiş Necaşi de Ümmü Habibe'yi Resulullah aleyhisselama gelin etmiştir aynı zamanda Necaşi'den Orada kalan Müslümanları da göndermesini istemiş, Necaşi de Amr İbni Ümeyye ile birlikte iki gemi hazırlayarak Müslümanlara vermiş. Bu gemilerle yola çıkan Müslüman muhacirler, Medine'ye yakın olan Bula sahilinde gemilerinin karaya oturması sebebiyle Medine'ye yürüyerek gelmişlerdir. Bu sırada Resulullah Aleyhisselam'ın Hayber'de olduğunu öğrenen muhacirler hemen onun yanına gitmişlerdir resul Ekrem, hangisine sevineceğimi bilemiyorum. Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi buyurarak Cafer'i kucaklayıp alnından öpmüştür. Sonra Hayber'in fethiyle müşerref olan mücahitler, Cafer'le birlikte gelen Habeşistan muhacirlerine de ganimetten pay vermek istemişler ve onlara da ganimetten pay ayırmışlardır. Bu sırada devsilerden Ebu Hureyre, Tufeyl i̇bn Amr ve arkadaşlarıyla eşarilerden de bir grup gelmiş, Resulullah Aleyhisselam ashabından onları da ganimete ortak etmelerini istemiş, ashab-ı kiram da onları da ortak ederiz ya Resulallah diyerek onları da ganimete ortak etmişlerdir. Habeşistan hicreti üç merhaleden geçmiştir. Birinci hicret Nübüvvetin beşinci yılında olmuştur. Bu muhacir kafilesinin sayıları azdır. Bu muhacirler nübüvvetin 7. yılında Mekke ehlinin İslam'a girdiği haberini duyup geri dönmüşlerdi ki bu haber doğru değildi. İkinci hicret Bu hicrette hicret eden Müslümanların sayısı kadın erkek karışık 80 kişiden fazlaydı. Bu sayı Mekke'de kalan Müslümanların sayısına yakındı. İbni Saadın zikrettiğine göre bu topluluğun yaklaşık üçte biri Medine'ye hicretin akabinde Habeşistan'dan geri dönmüş içlerinden 24 kişi de Bedir gazvesine katılmıştır. Son dönüş Resulullah Aleyhisselam'ın resmi davetiyle Necaşi vasıtasıyla olmuştur. Hiç şüphe yok ki Cafer Radıyallahu Anh Resulullah Aleyhisselam'ın aklından çıkmıyordu. Kureyş'le yapılan şiddetli muharebelerde kendisine çok ihtiyaç vardı. Rasul Ekrem, savaşta akrabalarının ön planda olmasını çok arzuladığı ve ihtiyaç da hissettiği halde Cafer ve arkadaşlarını çağırmamıştı. Resulullah Aleyhisselam'ın üzerinde etki bırakan en büyük olay hakkında "Senin gibi birini bir daha asla bulamam ve hayatımda benim için bu kadar kötü ve üzücü durum olmamıştır." dediği Hz. Hamza'nın katledilmesi olayıdır. Resulullah Aleyhisselam'ın en yakın akrabalarından olan Hazreti Ali radıyallahu anh, Hendek gazvesinde Amr İbni Abdüvud'un karşısına mübareze için çıkınca Resul-i Ekrem'in ''Ya Rabbi beni yalnız bırakma, sen varislerin en hayırlısısın'' diye dua ettiği rivayet olunur. Bu durum Resulullah'ın savaşta akrabalarının ön planda olmalarını ne kadar arzu ettiğini göstermektedir. Ve işte birkaç ay sonra da Mu'te gazvesinde Cafer'i mücahitlerin başında tayin edilen komutanların üçüncüsü olarak görüyoruz. Resulullah Aleyhisselam akrabaları ve ashabı arasından birçok mücahide ihtiyacı olduğu halde muhacirleri yanına çağırmamıştı. Allah bilir bunun sebebi de Resulullah Aleyhisselam'ın Medine kaybedildiği takdirde intikal olunabilecek ihtiyat merkezleri bulundurmaya gösterdiği özendi. Medine'nin her an için ezici ve ani bir hücuma maruz kalma ihtimali vardı. Bunun için Eşariler Yemen'de, Devsiler Devs'te, Habeşistan muhacirleri Habeşistan'da, Gıfari'ler de Gıfar'da kalmışlardı. Saydığımız bu Müslüman cemaatlerin hepsi de mücadelenin devam ettirilebilmesi için birer ihtiyat merkezi olarak tutuluyorlardı. Şüphesiz Habeşistan mücadele verilebilecek stratejik bir mevki değildi. Fakat güvenilir olması ve dava için bir sığınak vazifesi görmesi itibariyle en hayırlı merkezlerden biriydi. Özellikle Habeşistan hükümdarı Necaşi gizlice Müslüman olup Resulullah Aleyhisselam'a biat ettikten sonra bu merkezin önemi daha da artmıştı. Ancak Hudeybiye sulhundan sonra durum değişmiş, Medine'nin üzerindeki tehlike ortadan kalkmış, insanlar emniyet içerisinde yaşamaya başlamışlardı. Bu barış ortamı İslam'ın Arap aleminde ve diğer ülkelerde anlaşılması imkanını hazırlamıştı. Bu merhalede Resulullah Aleyhisselam, ihtiyat olarak tuttuğu güçleri çağırmıştı. Artık Yemen ve Habeşistan'da bu güçlerin bulundurulmasına gerek yoktu. Aksine Arap Yarımadası'nın dışına doğru açılan yeni cephede Rum ve Farslara karşı bu güçlere çok ihtiyaç vardı. Bu ders İslami hareketin üzerinde önemli durup düşünmesi gereken çok mühim bir derstir. İslami hareket, Tagutlara karşı savaş verirken bütün kuvvetlerini tek bir mevkide toplamamalıdır. Çünkü bu mevkii vurulduğunda Allah göstermesin, bütün hareket biter. Bu yüzden İslami hareketin emin bölgeler araştırıp ihtiyat güçlerini bu bölgelere göndermesi gerekir. Zor şartlar değişip bütün bölgeler ve hareket merkezleri güvenilir duruma gelince ihtiyaç duyulmayan bazı merkezler kaldırılabilir. Yahut ikinci kategorideki merkezlerin hepsine lojistik destek sağlayabilecek ana merkez etrafında bütün güçler toplanır. Böyle bir adım atabilmek için de hareketin iki ayağı üzerine dikilmiş olması gerekir. Şehit Seyyid Kutup Rahmetullahi Aleyh diyor ki Resulullah Aleyhisselam Mekke haricinde başka bir üs araştırıyordu. Bu üs İslam akidesini himaye edebilecek davaya hürriyet temin edebilecek ve davayı Mekke'de ulaşmış olduğu donuk kalıplar içerisinden kurtarabilecek nitelikte olmalıydı. Bu kaidede dava tam hürriyetine kavuşmalı, davaya tutunanlar da fitne ve sömürüden korunabilmeliydi. Takdirimce hicretin ilk ve en önemli sebebi budur. Yeni devlete merkez konumuna gelecek olan Yesrib'e yöneliş daha birçok yönelişleri geride bırakmıştır. Örneğin, Habeşistan'a yöneliş, Yesrib'e yönelişten öncedir ki, ilk müminlerden çoğu oraya hicret etmişlerdir. Bu müminlerin oraya sadece kendilerini kurtarmak için hicret ettikleri görüşü kuvvetli delillere dayanmamaktadır. Eğer durum böyle olsaydı, oraya müminlerin arasından en kuvvetsiz, en şöhretsiz ve korunmaya en çok muhtaç olanları giderdi. Halbuki durum bu söylediğimizin tamamen aksidir. Her türlü işkenceye, azaba ve fitneye maruz kalan mustazafların çoğu hicret etmemişlerdir. Hicret edenler, kendilerini işkence ve eziyetten koruyabilecek, kabile ve akrabalık bağları bulunan tanınmış Kureyşli şahsiyetlerdir. Hicret edenlerin çoğunluğunu, Kureyşliler oluşturmaktaydı. Bunlar arasında Cafer İbni Ebi Talip ve Hazreti Peygamberi muhafaza eden Beni Haşim gençleri vardı. Zübeyir İbni Avvam, Abdurrahman Bin Avv, Ebu Seleme El Mahzumi ve Osman İbni Affan El Emevi gibi şahsiyetler bunların arasındaydı. Hicret eden kadınlar da kendilerine eziyet ve işkencelerin kesinlikle ulaşamayacağı kimseler olup Mekke'nin en şerefli ailelerine mensuptular. Belki de bu hicretin arkasında Kureyş'in büyük ailelerinde bir sarsıntı husule getirmek gibi başka sebepler vardı. Bu ailelerin aziz ve mükerrem evlatlarının cahiliyenin karanlıklarını aşarak sadece inançları sebebiyle hicret etmeleri ve bütün akrabalık bağlarını arkalarına bırakmaları böyle kabilevi bir toplumu büyük bir sarsıntıya uğratırdı. Hele bu muhacirler arasında yeni dinin ve sahibinin düşmanlarının açtığı savaşta başı çeken cahiliye liderlerinden Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe de varsa. Fakat bu gibi sebepler Habeşistan hicretinin yeni dava için emin ve özgür bir yer aramayı hedefleyen yönelişlerden biri olmadığı anlamına gelmez. Özellikle Habeşistan hükümdarı Necaşi'nin Müslüman olduğu hakkında varit olan haberler bu düşüncelerimizi destekler mahiyettedir. Sahih olan rivayetlerde geçtiği üzere, Necaşi'nin Müslüman olduğunu açıkça ilan etmesi, Patriklerin ayaklanmasını engellemiştir. Güvenilir bir merkez ve yeni bir başkent ortaya çıkınca, Habeşistan muhacirlerinin yaklaşık üçte birinin Medine'ye gelmesi ve geri kalan çoğunluğunda Resulullah Aleyhisselam'ın emriyle orada kalıp, kaideyi muhafaza etmeleri, Seyyid Kutup Rahmetullahi Aleyh'in bu düşünce tarzını desteklemektedir. Tehlike tamamen ortadan kalkarak güvenli bir ortam oluşup Müslümanlar yok edilmesi imkansız bir güç haline gelince ki Resulullah Aleyhisselam bu durumu artık biz onlara karşı savaşacağız, onlar bize karşı savaşamayacaklar sözüyle açıklamıştır, gelecek muhalekelerde cihatta etkili bir rol üstlenmek üzere Habeşistan muhacirlerinin çağrılması mümkün olmuştur. Bizim üzerimize düşen, Hz. Peygamberin çizdiği bu hidayet yolunu takip etmek ve karşımızdaki topluma nasıl karşı koyabileceğimizi öğrenmektir. Söz konusu durumu çok iyi gözetmeli ve meşhur bir atasözünde denildiği gibi, bütün yumurtaları bir sepete koymamalıyız. Aksi takdirde, İslami hareketin yok olmasına sebebiyet veririz ki, allah Teala, ''Bizi böyle bir gafletten muhafaza etsin.''